Gezerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. İngiltere merkezli Yardım Kuruluşu Oxfam'ın yayınladığı rapor dünyanın en zengin 125 milyarderinin yatırımlarının ayrıntılı analizine dayanan bulguları temel oluyor. Ortalama insanların aksine en zengin bireylerin yatırımları emisyonların yüzde yetmişini oluşturuyor. Rapora göre bu milyarderlerin yatırımları kişi başına yıllık ortalama 3 milyon metrik ton karbondioksit üretiyor ve bu en alttaki %90'da yaşayanlar için ortalama 2,76 ton karbondioksitten 1 milyon kat daha fazla. Oxfam'ın iklim değişikliği lideri Nafkote Dabi, milyarderlerin yaşam tarzlarından, özel jetlerinden ve yatlarından kaynaklanan emisyonların Zaten ortalama bir insandan binlerce kat daha yüksek olduğunu söyledi. Ancak yatırımlarından kaynaklanan emisyonlara bakıldığında karbon emisyonlarının 1 milyon kattan fazla olduğu görülüyor. Çalışma ayrıca milyarderlerin yatırımlarının ortalama %14'ünü enerji ve çimento gibi malzemeler gibi kirletici endüstrilerde yaptığını da ortaya koydu. 27. İklim Zirvesi yani COP27 dünyanın her yerinden Delegeler, liderler, aktivistler ve politika yapıcılarla iklim kriziyle mücadeleye yönelik planları görüşmek, Paris İklim Anlaşması'nın gereklerini yerine getirmek için Mısır'da devam ediyor. 44. İstanbul Maratonu'nda da dünya takımı adı altında yürüyen genç iklim aktivistleri de hem Türkiye'nin iklim kriziyle mücadele içine atması gereken adımlara hem de COP27'de yapılması gerekenlere yönelik mesajlarını iletti ve Aktivistler dünya kostümü giyerek katılımcıları dünya takımına katılmaya davet etti. Şu anda Birleşmiş Milletler sentez raporuna göre Paris İklim Anlaşması'na taraf olan 193 ülkenin toplam iklim taahhütleri yüzyılın sonuna kadar yaklaşık 2,5 derecelik ısınma gösteriyor. Ayrıca rapor mevcut taahhütlerle emisyonların 2030'a kadar 2010'a kıyasla %10, artı artacağını öngörüyor. Bu nedenle COP 27'de emisyon azaltım hedefini güçlendirmeye ilişkin bir taslak kararın kabul edilmesi umuluyor. Yoksa iki buçuk dereceyle yandık, yok oldu insanlık. 44. İstanbul Maratonunda Dünya Takım adında yürüyen genç iklim aktivistleri hem Türkiye'nin iklim kriziyle mücadele için atması gerekenleri, hem de COP 27ye yönelik mesajları ilettiler. Demiştik. Dünya kostümü giyen katılımcılar Dünya Takım'la davet etti pek çok insanı. Çünkü COP27 ile eş zamanlı olarak Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından yayınlanan küresel iklim durumu raporuna göre aşırı sıcak hava dalgaları, kuraklık ve yıkıcı seller bu yıl milyonlarca kişiyi etkiledi ve milyarlarca dolara da mal oldu. Ayrıca son 8 yıl kayıtlara geçen en sıcak 8. yıl olma yolunda ilerliyor. Aşırı hava olaylarına karşı Avrupa'nın en kırılgan ülkesi olan Türkiye'nin ise Güçlü bir iklim hedefi sunarak iklim kriziyle mücadeleye yönelik etkili bir yol haritası çıkarması gerekiyor dedi gençler. İklim öncüleri ekibinden genç iklim aktivisti Baran Örnekse COP27'ye dair umuyorum ki COP27 liderlerin konuşmakla kalmayıp harekete geçtiği bir süreç olur. Lafla peynir gemisi yürümüyor ve COP'un artık dünya liderlerinin greenwashing kampanyası olmasından öteye geçmesi gerekiyor çünkü evimiz yanıyor dedi. COP27'de protesto eylemlerinden biri de iklim için borç, (Debt for Climate aktivistleri tarafından gerçekleştirdi. Küresel Güney'in borçlarının iptalini talep eden eylemciler, yoksul ülkelerin iklim krizinin neden olduğu kayıp ve zararlarla baş edebilmek için borçlanmaya zorlanmaması gerektiğini altını çizdiler. Latin Amerika ve Karayipler, Afrika, Avrupa, Asya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki binlerce iklim aktivisti, toplumsal ve çevre hareketleri, yerli halkları, sendikalar, feminist ve bilim çevreleri, temsil eden eylemciler büyük kirleticilerin iklim borçlarını ödemelerinin zamanı geldiğini söylediler. İklim Eylem Ağı yani Can International ve borç adaletinin yakın bir zaman içinde yayınladığı borç ve iklim krizi The Depth and Climate Crisis raporuna göre önümüzdeki 10 yılda sahra altı Afrika ülkeleri iklim değişikliğinin etkileri yüzünden 996 milyar dolarlık ek bir borca sahip olacaklar. Bu kendi gayri safi milli hastalarına göre var olan borçlarının %50 artması anlamına geliyor. Ve gelelim Türkiye'ye. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı el değmemiş koylarıyla ünlü turizm cenneti Datça'da çevresi ormanlarla kaplı bir bölümü de yarımada üzerinde yer alan taşınmazları satışa çıkardı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın resmi gazetede yayınladığı İlanla yatırımcılara yaptığı duyura göre Gaziantep, Ordu, Muğla, Bursa'da çeşitli taşınmazlar satışa çıkarıldı. Bunlar içerisinde Muğla'daki çeşitli parseller de var. Muğla'da satışa çıkarılan yer Türkiye'nin ünlü turizm merkezlerinden sakinliği, bükleri, bakir koylarıyla ünlü Datça'da. İlçedeki Datça mahallesinde yer alan taşınmazlar birbirlerine ya bitişik ya da çok yakın noktalarda. Toplam büyüklüğü 36.994 metrekare olan bu alan. İçerisinde ünlü karga koyunun da hemen yanında bulunan yerler var. Bir parselse küçük bir yarım adanın tam tepesinde. Hepsi yeşil alan. Dacca ile diğer yerlerdeki taşınmazların ihaleleri birbirinden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif usulüyle ve görüşmeler suretiyle yani pazarlıkla gerçekleştirecekmiş. Diyoruz ki artık doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek olsun. Esen kalın.